Kardeşlerim, muazzez müminler Gözümüz, kulağımız, lisanımız, hasılı bütün hasselerimiz Allah Teala'nın bize bir nimetidir, ihsanıdır, ızkı ı ilahidir İnnallâhe huver razzâku zül kuvvetil metin. Bunları bize veren, razzak olan ise sadece Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle, bu rızıkları bize ihsan eden sahibimiz, malikimiz, mevlamız, o rızıkları helal yolda kazanmayı da bize emreder. Müslümanlar, insanlar seferber olacaklar. Allah Teala alemde onlara neyi takdir ettiyse onu arayacaklar. Fe iza kudiyatis salatu fenteşiru fil ardı vebtagû min fadlillah Cuma'yı kıldıktan sonra Müslümanlar camiden ayrılsınlar. Allah Teala'nın onlara takdir ettiği rızkı arasınlar, onu bulsunlar buyuruyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlar rızıkları farklı yerlerde ararlar. Kimi İstanbul'dan kalkar Anadolu'ya gelir, ekmeğini Anadolu'da arar. Kimi Anadolu'nun köyünden kalkar, İstanbul'a gider, orada ekmeğini arar. Kimi pilot olur, uçakla bulutların üzerinde ekmeğini arar. Kimi dalgıçtır, denizin dibine iner, orada ekmeğini arar. Kimi madencidir, yerin şu kadar altında kazmayı vurur, Ya Rabbi bana! Evlatlarımın, ailemin rızkını ihsan et diye orada çalışır, oraya iner. Kimi çiftçidir, tarlaya gider. Öğretmendir, sınıfta ekmeğini arar. Doktordur, hastanede. Mühendistir, fabrikada ekmeğini arar. İnsanlar, farklı yerlerde, farklı noktalarda. Allah Teala onlara ekmeğini nerede takdir ettiyse orada olurlar. Oradadırlar ya Rabbi. Ve mamin da betin fil ardi illa ala Allahirizkuha. Bütün mahlukatın rızkını sen tekefül ettin. Semadaki kuşların rızkını sen gönderirsin. Yerin altındaki hayvanlar, yerin üzerindeki hayvanlar ve insanların rızkını sen gönderirsin ya Rabbi. Sen tekefül ettin. Kimi rızkı helalinden arar, kimi haram yollardan rızık arar. Yetimin sofrasından ekmeğini alır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ Onlar esasında akşam çocuklarına ateş götürüyorlar ekmek değil. Helalinden kazananlar, yani bir öğretmen mesainin hakkını verdiyse, işçi memur mesainin hakkını verdiyse helalinden yavrusuna, ailesine ekmek götürüyor. Fakat bir amir, bir memur, mesaiden çalıştığı zamanın hakkını vermediyse, akşam zahirde ekmek götürüyor, pide götürüyor, ifsarlık götürüyor. Fakat Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, hakikatte onlar evlerine, çocuklarına ateş götürüyorlar. Yarın kıyamet günü yavrularının midesinde ateş olacak haram yoldan kazandıkları. Kardeşlerim, İnsanların bir kısmı dünyada veznadar gibidir. Veznadar, elinin altında milyarlarca para vardır. Fakat onun değildir. Onun aylığı iki bin lira ya da üç bin liradır. Ancak o kadar alabilir. Fazlasını alamaz. Kimlerinse onlara verir. Kimlerin bankada hesabı varsa onlara havale eder. Onun memurudur. Öyle adamlar var ki, yeryüzünde şu kadar kalırlar, şu kadar yaşarlar, Allah Azze ve Celle sadaka verin, zekat verin der, o zanneder ki bu mal benimdir, sonsuza kadar dünyada kalacak, hep o malın içinde olacak, bilmiyor ki, dünyada veznedar gibidir, Allah Azze ve Celle ne kadar takdir ettiyse o maldan o paradan o kadar harcayabilir, sonra ölüm meleği gelir, كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ اتَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ اِسَّاقُ بِالسَّاقُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ Anlar ki buradan geriye dönüş yok Ayakları birbirine dolanır O zaman gidiş Allah'adır Geriye döner Malına bakar Servetine bakar Ey mal der Ey evler Ey hanlar Hanumanlar sizi kazandım terledim yoruldum karnımı bile yeri geldi doyurmadım Akşam evde çocuklarımla beraber olurum dedim Şimdi sizi bırakıyorum geride Fakat hesabı götürüyorum Sizin hesabınızı bana soracaklar Evi soracaklar tarlayı soracaklar Bağı bahçeyi soracaklar Kimi dünyada veznedar gibidir Kimi وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقِنَاكُمْ Allah Teala'nın emri var, talimatı var. Biz memuruz ya Rabbi. Nereye harca talimatın varsa oraya harcarız. Asabı ı kiram gibidir onlar. Sahabe oturur. İftar sofrasında sahil gelir, muhtaç gelir. Yetim gelir, dul gelir. Ekmekleri sadece onlara yeter. Ama madem Rabbim gönderdi derler. Kalkarlar sofradan ekmeği onlarla paylaşırlar. Onlar... Dünyanın geçici bir vatan olduğunu, onların da Allah'ın memuru olduğunu düşünürler. Gelene o maldan infak ederler, ahireti kazanırlar. Kardeşlerim, dünya sizin, sahip olduklarını sizin. Ama bir gün ölüm meleği gelecek, onlar geride kalacak, ayrılıp gideceksiniz. O halde rızık olarak kazandıklarımızı burada paylaşırsak, İnsanlarla bölüşebilirsek, bölüştüklerimizin ecrini, sevabını alacak, ahirete götürecek. Rabbim ne kadar takdir ettiyse o kadar yiyebilecek insanlar dünyada. Fazlasını yiyemeyeceksiniz. Rabbim bana ne kadar nefes takdir ettiyse o kadar dünyada kalacak. Ölüm meleği gelince kitapları, kütüphaneyi bırakıp ayrılacak ihsan gidecek bu dünyadan. Onlar arkada kalacaklar. O halde hayatı ona göre tayin etmeli. Mısır'da yüksek dereceli bir memur, Sovyet Rusyası zamanında, ona Rusya'da bir görev verirler. Alır talimatı, yola çıkacak. Hanımına der ki, gittiğim yer bir küfür memleketi. Orada helal, kesilmiş tavuk, et bulamam. Şu kümesle beslediğimiz iki tane tavuk var. Onları kes hazırla alayım yanıma götüreyim Hanımı hazırlar tavukları biner uçağa iner Rusya'ya Sokakta giderken yanında tavuklar var Bir tane kadın görür Yanında çocuklar Anlar ki bu kadın da aç bu çocuklar da aç Çıkarır iki tane tavuğu o kadına verir Aradan bir saat geçmez Döner iş yerine henüz yeni gitmiştir Yine Mısır'dan ikinci bir yazı gelir Göreviniz iptal edilmiştir acilen Mısır'a dönün diye O memur diyor ki Müslüman bir adam Anladım ki benim vazifem Kümesimde beslemiş olduğum iki tane tavuğu Rusya'daki o kadına götürüp vermekti Onlar benim rızkım değildi Allah Hazze ve Celle razık olan Mevlam o kadına o çocuklara o tavukları takdir etmişti İnsanlar vesile oldular Bana görev kağıdı yazdılar Aldım görev kağıdını Moskova'ya indim Aradan bir saat kadar bir zaman geçti Kadını gördüm tavukları verdim ikinci kağıt geldi vazife iptal edildi dön diye Rabbi sen ne kadar büyüksün Onlar kazanır şunlar kazanır bunlar kazanır Ama kime takdir ettiysen ve meminden dabbe tin fil ard illa Allahirzkuha. O değil midir? Siyah taşın üzerinde gecenin zifiri karanlığında o siyah karıncaları görüp de rızkını gönderen o Allah değil midir? Kardeşlerim, Rabbim ne kadar takdir ettiyse o kadar yiyebiliriz. Fazlasını yiyemeyiz. O halde muhtaçlar geldiyse, Rabbim bizi vesile kıldıysa, ya Rabbi Alanlardan değilim, sana hamdolsun, sana şükürler olsun, beni verenlerden kıldın diye vermeli Allah yolunda. Düşünün kardeşlerim, dünyanın en zengin adamı olsanız, milyarlar sizin hesabınızda, yatlarınız, katlarınız, çiftlikleriniz var. Allah muhafaza buyursun, midenizi alsalar, yatalak olsanız, Yatağa mahkum olsanız, dışarıya çıkamıyorsunuz, servetiniz var, yanınıza geliyorlar, noterle sizden imza alıyorlar ancak öyle imza verebiliyorsunuz. Fakat emrinizde binlerce insan var, çalışan var. Arkadaşlarınıza, yanınızdakilere diyorsunuz ki, beni alsanız bir sokağa çıkarsanız, alıyorlar sizi, bir okulun kenarında gariban bir çocuk görüyorsunuz. Köfte ekmek yiyor. Orada işçileri görüyorsunuz zeytin ekmek yiyorlar. Biraz daha ileride tarlada bir adam eşiyle beraber oturmuş. Soğan ekmek yiyor orada suyu var onu içiyorlar elhamdülillah diyorlar. Dünyanın en zengin adamı olsanız dersiniz ki ya Rabbi şu adam gibi olsam bir bağım olsa eşim olsa ama sağlığım olsa o ekmeği zeytini yiyebilsem ya Rabbi. Ya da o talebi gibi gariban olsam orada otursam o köfteyi yiyebilsem o kadara razıyım ya Rabbi deriz kardeşlerim Allah Hazreti celled bu nimetleri bize ihsan etmiştir Dünya imtihan yeridir ve enfiku mimma razaknakum min kabli an yatiya hadekumul maut. Fiqul rabbi laule akhhertani ila ajalin qareebin fasaddaka wa akum min as-salihin. Ölüm geldiği zaman vermeyenler, infak etmeyenler diyecekler ki: Ya Rabbi azıcık bir zaman istiyorum. İnfak etmek, dağıtmak, yolunda vermek istiyorum. Az biraz daha vakit verir misin? Zaman verir misin? Muhacirleri kovmuştum. Tardetmiştim. Neden Suriye'yi, Halebi, Dimeşk'i bırakıp buraya geldiniz? Benim soframa ortak oldunuz onlara demiştim. Yetimler gelmişti, kovmuştum, dulları uzaklaştırmıştım. Buraya, bu kapıya, bu dükkana, bu fabrikaya isteyenler gelemez demiştim. Şimdi ölüm meleğini gönderdin, ayrılıyorum dünyadan. Ya Rabbi azıcık bir zaman istiyorum infak etmek, yolunda vermek istiyorum deyince, ölüm meleği yok diyecek kardeşlerim. İmtihan bitti, zaman doldu, ver evrakları diyecekler. Ver o canı, ver ruhu diyecekler. Şimdi imtihanın değerlendirme faslı başladı. Kardeşlerim, dünya bir imtihan yeri. İmtihan olmaya geldik, allah Teala malı da, mülkü de, gözü de, kulağı da, bütün sahip olduğumuz nimetleri imtihanın bir kuralı, bir kaidesi olarak bize verdi. Dünyanın en fakirine sorsanız, deseniz ki mideni versen sana milyarlar verseler kabul etmez. Ya da bize deseler, sana dünyanın şu kadarını verelim gözlerini ver deseler vermeyiz. Kulağını ver deseler vermez, gözünü ver deseler, ayağını ver deseler vermezsin Müslüman. Bütün bunlar Allah'ın sana emaneti, bütün bunlar rızık, bütün bunlar nimet. Yarın soracak kainatın sahibi. Bunları nerede harcadın? Eğer bizler ashab-ı kiram gibi, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencileri gibi, Rabbim bize neler verdi, ne kadar verdi, imkan nispetinde muhtaçlarla, çarelerle paylaşabiliyorsak, Rabbimize şunu söylüyoruz, Ya Rabbi hamdolsun, şükürler olsun, beni vermeye muktedir kıldın Allah'ım. Eğer verebilirsek, ikram edebilirsek, Allah Teala önümüzdeki, hayatımızdaki engelleri kaldıracak kardeşlerim onları izale edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiye ettiği öğrenciler, onlar iftar sofralarında sadece kendine yetecek kadar olan ekmeklerini verdiler. Yetmedi, günü geldi. Onlar Allah yolunda canlarını verdiler. Ümmetin ve insanlığın selameti için, eğer bizden bu rızıkların sahibi olarak canımızı istiyorsan, işte canımız da yoluna feda Ya Rabbi dediler. Kardeşlerim, alim İslam'ın halini her akşam haber bültenlerinde görüyorsunuz. Haberleri, çocukların, kadınların çığlıklarını duyuyorsunuz. İşte Türkmen Dağı, ümmetin cepheleri birer birer düşüyor. Oralarda biz Kudüs'ü korumak, Mekke'yi korumak, Medine'yi korumak için Haçlılara karşı yıllarca cihad edilmişti. Nurettin Zengiler, Saladin Eyyubiler. ''Bu toprakları biz hayatta olduğumuz müddetçe kafirler çiğneyemeyecek.'' demişlerdi. Moğollar oralara hücum etmişlerdi. Ama bu ümmet, bu milletin evlatları, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın çocukları o cepheleri müdafaa etmişler. Şimdi Bağdat'ta, Halep'te, Hama'da, Türkmen Dağı'nda kafirler, Rusya, Amerika, İran'dan gelen haydutlar, Ümmetin cephelerini çiğniyorlar. Ümmetin kadınlarını, kızlarını, onların iffetlerini kirletiyorlar. Peki bizler ekmeğimizi bölüşemiyorsak, paylaşamıyorsak, canlarını ümmetin selameti için verenlere, o büyük zaferleri ihsan eden Allah Azze ve Celle, neden bizim dualarımıza icabet etsin ki? Orada haçlılarla cihad eden Nurettin Zengi Hazretlerine dair, Siyer-ü Nubelasında İmam Zehebi şöyle bir olay nakleder. Haşılar Mısır'ın Dimyat şehrini alınca Nurettin Zengi Hazretleri oruç tutar, 20 gün oruca devam eder, iftarda sadece su içer, yanında komutanlar var, alimler var. Fakat korkudan kimse, sultanım artık öleceksiniz, bundan daha fazlasına bedeniniz tahammül edemez korkudan diyemiyorlar. 20 gün geçer, namazını kıldıran bir imam var, İmam Yahya. Gece rüyasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyururlar ki, Beşşir bir Nureddin, Birahilil Firancı Andimiyat, Nureddin'e müjdeyi ver. Yakın bir zamanda Haçlılar, Kafirler, Mısır'da işgal etmiş oldukları Dimyat şehrini terk edecekler. Malûb mahkûr bir halde oradan ayrılacaklar. Nurettin Zengi 20 gün iftarda sadece su içer. Dimyat şehrinde ümmetin kadınlarının iffetini kirlettiler. Onu Nurettin'e soracaksın ya Rabbi. O kadınlar gelecekler, yetim kalan yavrular gelecek. Nurettin kıyamet günü bunun hesabını nasıl verir diyen. O büyük sultan 20 gün ağzına ekmek koyamaz. İftarlarda sadece su içer. 20 gün sonra imam bu rüyayı görür. Sabah namazı kıldırır. Fakat namazdan sonra Nurettin Zengi'ye nasıl bu rüyayı anlatacak? Rüyayı görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rüyada Ya Resulallah Nurettin benim rüyama inanmaz. Bir alamet olsa, bir alamet ben ona söylesem o alameti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İdlib'in yakınında Harim diye bir yer var. Orada Haçlılarla büyük bir muharebesi vardı. Orayı söyle, bir alameti yavmi harim de. Harim günü dersen Nurettin anlar der. Namazı kılar, fakat Yahya dönecek. O büyük komutana, ümmet işgal altındayken, Müslüman kadınların iffeti kirletilirken, 20 gün sadece suyla iftar yaban Nurettin Zengi, ona dönecek. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam rüyada gördü onu anlatacak. Fakat cesaret edemeyince Nureddin Zengi Hazretleri döner. Der ki ya Yahya etu haddisu ke sen mi rüya'yı anlatacaksın yoksa ben mi anlatayım deyince İmam Yahya titremeye başlar. Dili tutulur. O zaman o büyük komutan Nureddin Zengi Hazretleri konuşur. Der ki Akşam efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı rüyada gördüm. Ümmetimden Nurettin'e 20 gündür suyla iftar yapan Nurettin'e müjdeyi ver. Yakın bir zamanda haşılar. Mısır'da Dimyat'ta mağlup olacaklar. Mahkür bir halde ayrılacaklar. Bu müjdeyi ver Nurettin'e dedi. Peki der İmam Yahya. Sultanım Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir alametten bahsettiler harim gününden bahsettiler o nedir diye sorunca Nurettin Zengi Hazretleri İdlib'in yakınında Haçlılar büyük bir orduyla gelmişler ordumuz takatimiz gücümüz onları durdurmaya yetmiyor sayıyorduk bakıyorduk yetmiyor atımdan yere indim yüzümü yere yüzümü toprağa sürüyordum yarabbi diyordum Nurettin senin kulun Nurettin yenilirse Nurettin yenilmiş olur. Hâdeddîn-ü dîn-ü cundu cunduk. Bu din senin dinin, bu ordu senin ordun. Ordunu mağlup etme ya Rabbi bu sancağı. Haçlılara, kafirlere burada çiğnetme ya Rabbi. Eğer alacaksan huzuruna nurettini al Ama bu gözler ümmetin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Sancağının çiğnendiğini görmesini yarabbi keremeyle eyle nusret eyle yarabbi Başımı kaldırdım Orduya emir verdim Allah Azze ve Celle bize Harim gününde Haçlılara karşı büyük bir zafer ihsan eyledi Kardeşlerim Ekmeğini paylaşamayan paylaşmakta zorlanan bizler bu asrın Müslümanları fakat Haşlar alemi İslam'ın şehirlerini işgal edince canlarını ortaya koyanlar işte Nureddinler diyenler 20 gün sadece suyla iftar eden Nureddinler Allah Azze ve Celle onlara büyük ihsanlarda bulunduğu büyük zaferler ikram etti Kardeşlerim Efendimiz Ali sallatu ve selam buyuruyorlar ki: "İnne lissa imi, inda fitrihi, la dawaten la turadu." İftar vaktinde oruç tutanların geri çevrilmeyen duaları var. İftar vaktinde eğer infak ederek sofraya oturabildiysek, ya da Nurettin Zengi Hazretleri gibi Türkmen dağının acısıyla ızdırabıyla, Halep'te, Hamada düşen cephelerimizin acısıyla sofraya oturabildiysek o zaman müjdeler olsun size bu gemi batmayacak. 1 milyar 800 milyonluk alem İslam batmayacak. Allah Azze ve Celle, Nurettin Zengi gibi başını secdeye koyanlar fakat ardında infaklar bırakanlar, sadakalar bırakanlara, onlar gibi olanlara yakın zamanda Büyük fetihler, büyük zaferler ihsan edecektir. Kardeşlerim Wallahu hayrur razikin Allah Azze ve Celle Rızkı veren O'dur. Gözü veren O'dur. Kulağı veren O'dur. Her şeyi bize O ihsan etti. Sen de ye, paylaş buyuruyor. İnsanlara ver. Ölüm anı hepimize geldiği zaman Ayaklarımız birbirine dolaştığında Bizi mesur edecek en önemli amelimiz geriye dönüp baktığınızda muhacirlere, yetimlere, kimi kimsesi olmayanlara sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek için verdiğimiz hayırlar olacak. Ne mutlu ahirete giderken geride fukarayı sevindiren o mazlumları bırakıp da o halde Rabbine gidenlere.